Merhaba, İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi tarafından dün Dolapdere kampüsünde gerçekleşen panelde hukuki, kentsel ve ekolojik yönleriyle Kanal İstanbul konuşuldu. Profesör Doktor Turgut Tarhanlı moderatörlüğünde gerçekleşen panelin birinci bölümünde Kanal İstanbul projesinin çevre denizlere ve bölgenin ekosistemine etkisi konuşuldu. İlk olarak sözü alan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Emin Özsoy, Kanal projesinin yapılırsa yeni bir akıntıyla kendisini hissettireceğini, debi değişimi yaratacağını söyleyerek bu debi farkının iklimsel rolünün büyük olacağını vurguladı. Bölgenin su akıntılarına ve balık çeşitliliğine de tehlikeye sokacağını belirtti kendisi. Dedi ki, Türk boğazları eşsiz bir hidroenerji sistemi ve ekolojik sistemleri bağındıran bir insanlık mirasıdır. Kanal İstanbul gibi fazla düşünmeden yapılan bir müdahale tüm sistemleri altüst edebilir, diyen Özsoy, bilimsel ve teknik incelemeler gerektiğini bir kere daha belirtti. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem, özellikle İstanbul ekosisteminin eşsiz yapısından bahsederek, Güzergahı tam olarak açıklanmasa da Kanal İstanbul'un geçeceği güzergahın tam da bu alan olduğunu belirtti. Kalem ekosistemin doğallığının herhangi bir ağaçlandırma çalışmasıyla ölçülemeyeceğini belirtti. Ve dedi ki bugün bir yerde ağaçlandırma yapıldı. Bu ağaçlandırılmış alanın gerçek bir doğa ekosistemine dönüşmesi için belki yüzyıllar gerekecektir. Bir hocamın söylediği gibi eğer ağaçlandırdığın bölgeye ağaç kakan yuva yapmamışsa orası doğal alan olamaz. Bu açıdan Belgrad Ormanı ile... Alelade ağaçlandırma yapılmış bir alanı karşılaştırmak çok farklıdır dedi. Türkiye'deki tür çeşitliliğinin tüm Avrupa kıtasından daha fazla olduğunu hatırlatan Kalem, insanların ekolojik ayak izine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, şu anda dünyada yaşayanların ekolojik ayak izi bir buçuk dünyanın üretileceği seviyede. Biyolojik çeşitlilik azalırken insan müdahalesi artıyor yorumunda bulundu. İstanbul'un da Karadeniz ve Akdeniz arasındaki geçiş bölgesinde olmasından dolayı, 270'i endemik olmak üzere 2000 bitki türüne ev sahipliği yaptığını söyleyen kalem, projenin özellikle kıyı kumulları, fundalıklar ve sulak alanlar ormanlar açısından tehlike teşkil ettiğini belirtti. Kanal İstanbul'un iptal edilmesi için şu anda Change.org platformunda 18 bin imzalı bir kampanya bulunuyor ve devam ediyor. Yine kampanya Change.org Taksim çılgın proje adresinden erişilebiliyor. Yine ilişkili olmak üzere 3. Köprü ve Havaalanı projelerine karşı bir kampanya daha var. O da Change.org Taksim Kuzey Ormanları adresinde. Mersin Barosu, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED süreci tamamlanmadan inşaat çalışmalarına başlandığı gerekçesiyle Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Baro'nun yanı sıra Mersin Nükleer Karşıtı Platform Bileşenleri de 27 Ocak'ta savcılar suç duyurusu dilekçeleri verdi. Mersin Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Sevim Küçük, Mersin Barosu tarafından 4 Kasım 2013 tarihinde Gülnar Asliye Hukuk Mahkemesi'nden Akgoy Nükleer Santral sahasında delil tespiti yaptırıldığını ve dosyaya bilirkişi raporunun ibraz edildiğini hatırlattı. Mahkeme tarafından icra edilen keşifte görevli bilirkişilerce yapılan tespitlerin, Mahkemeye sunulduğunu dile getiren Küçük, bu raporlarda proje alanında iş makineleriyle kazı ve dolgu çalışmaları yapıldığının yer aldığını aktardı. Çevre Kanunu'nun 10. maddesinde çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı ve çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez hükmünün yer aldığını dikkat çeken küçük, çet süreci şu anda durdurulmuş olup proje ile ilgili çet kararı mevcut değildir ve bu sebeple proje alanında hiçbir işlem yapılamaz. Yapılan her türlü iş ve işlem yasal mevzuata açıkça aykırıdır. Çevre Kanunu'nun 15. maddesine göre Kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan faaliyetlerin derhal durdurulması, yapılanların derhal düzeltilmesi ve sahanın eski haline getirilmesi, inşaata başlayan ve faaliyette bulunanlar hakkında yine çevre kanununun 20. maddesi gereğince idari para cezası kesilmesini ve gerekli adli işlemlerin yapılmasını gerekmektedir, diye konuştu kendisi. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden güzel bir haber var. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü tarafından deniz altındaki yaşamı tespit etmek amacıyla Urla İskelesi, Narlıdere Güneybatı, Atık Su Arıtma Tesisi, İnciraltı Sahil Evleri Konak ve Bostan İskeleleri olmak üzere 6 ayrı bölgede 4 mevsim çekilen su altı fotoğraflarında bol oksijenli sularda yaşayabilen deniz atları ve deniz çayırları temiz suları yaşam alanı olarak seçen deniz yıldızları, deniz şakayıkları ve deniz tavşanları ile temiz sularda yaşayan Ve Türkiye'de sadece Urla'da görülen taş mercanları tespit edildi. İSTU Genel Müdürü Ahmet Büyük Kanal Projesi'nin devreye girmesinin ardından Körfez'de görülür bir iyileşme yaşandığını işaret etti. Kuzey'de açılacak sirkülasyon kanalı ile Körfez'e temiz su girişi sağlayacaklarına değinen Alparslan bu oksijen miktarını daha da arttıracak. Şu anda zaten balık oranı ve deniz canlıları da arttı. Bu da yüzülebilir Körfez hedefimiz için bize umut verdi dedi.